istemez misiniz garib olmak yoksa insanların içerisinde oturup onlara rahat bir çay içebilmiş olmak insanların hepsini iyi geçinmiş olabilmek peygamberin müjdeler olsun ifadesinden size çok mu daha tatlı geliyor o yüzden ya eyyühellezine amenu ey iman edenler etiyu allaha ve etiyu Rasul, Allah'a ve Rasulüne itaat edin Allah'a itaat edin Resulüne de itaat edin Ve onun sünnetini koruma altına alın İşte kimde bu alametler bulunursa kardeşler Her kimde bu dediğimiz alametler Bulunursa Allah'a hamdetsin. Allah'a Kendisine sebat vermesi için Dua etsin Kim bunlardan biri var biri yoksa Peygamberi olan sevgisinde eksiklik var Tamamlasın Ve kendisini hesaba çekilmeden önce Hesaba çeksin Çünkü hiçbir şey Allah'a Allah'a gizli kalmaz Hiçbir şey masanın güzde kalmayacak. Bu şekilde olanlar belki Allah korusun. Bakara suresinde Allahu Teala'nın dediği gibi insanlardan öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Fakat iman etmiş değiller. Onlar Allah'ı ve Resulünü aldatmaya çalışırlar. Halbuki o ma yakta'un illa enfusuhum ma Onlar kendilerinden başkasını aldatmazlar. Biz peygamberi seviyoruz. Peygamber aşkıyla yanıyoruz diye konuşup konuşup peygamberi sünneti önüne koyunca sırt çevirmek. Kimin kitabında yazıyor bu? Hangi İslam'ın kitabında yazıyor bu? Siz Resulullah'ı kandırıyor musunuz? Siz Allah'ı mı kandırıyorsunuz? Kendi kendini kandırıyorsun. Hem toplumunla zıtlaşmayacağım diyorsun. Hem de peygambersiz kalmayacağım diyorsun. Olmaz ki. Hem bidatlı olacağım hem de sünnetli olacağım diyorsun. Olmaz ki. Bir tarafım şirk, bir tarafım Tevhid dolu olmaz ki Hani demiş ya bir elde Kadeh bir elde Kur'an Bir helaldir işimiz bir haram Şu yarım yamalak dünyada Ne tam kafirin ne tam Müslüman Allah ve Rasulüne itaat etmek budur Yoksa insan kendisini kendisini kandırır Evet Rasulullah ve Vesselam'ı Görmeyi ve onun sohbetinde bulunmayı Çok arzulamak dedik Ve her şeyi kaybetmiş olmayı Göze almış olmak dedik bunları yavaş yavaş birer birer açalım Hz. Ebu Bekir Sıddık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlık yaptığını öğrenince ne yaptı kardeşler daha dünkü tefsir dersinde işledik daha dünkü Enfal Suresinin tefsirini işlerken orada işledik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hicret kararı aldığı zaman günün beklenmedik bir vaktinde ne yaptı Hz. Ebu Bekir'in yanına geldi İmam Bukhane'nin rivayeti kardeşler bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi annemiz Ayşe radıyallahu anha şöyle diyor. Bir gün diyor biz Ebu Bekir radıyallahu an yani babamın odasında öyle sıcağı, sıcağın öyle sıcağın başladığı bir sırada oturmaktayken birisi babama işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını sarmalamış olarak geliyor dedi. O saat diyor Hazreti Ayşe Resulullah aleyhissalatu vesselam bize geldiği bir vakit değildi. Yani o vakitlerde gelmek onun adeti değildi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir dedi ki, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Fidenleki Ebi ve Ümmi. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Vallahi bu saatte gelmen önemli bir sebepten olsa gerek. Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi, izin istedi. Babam ona izin verdi. O da içeri girdi. Ve Resulullah babama yanında kim varsa dışarı çıkar buyurdu. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, yanımda olanlar senin ailendir. Senin aile halkındır ey Allah'ın Resulü Onlar bizdendir Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Buyurdu ki Ya Eba Bekir hicret için bana izin verildi Hicret için bana izin verildi Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir dedi ki Ya Resulallah Anam babam sana feda olsun Yoksa ben de seninle beraber mi geleceğim Resulullah Aleyhissalatu Vesselam evet buyurdu Bukhari'nin 3905 numaralı hadisi. Resulullah evet ya Ebu Bekir. Ve Hazreti Ebu Bekir bu yolculuğu kuşatacak korku ve tehlikeleri bilmeyen birisi değildi. Fakat bu durum onun sevgili dostu Aley yani Resulullah çıkmış Vesselam'ın sıkıntıları da biliyordu diyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile arkadaşlık yapmak, ona hicret arkadaşlığı yapmak onu hiç etkilemedi. Tam tersine Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, o kendi isteğini yani onunla beraber gitme isteğini ona söyleyince Hazreti Ebubekir ağlamaya başlıyor. Bu ne şeref? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hicretiyle hicretinde ona arkadaşlık etmiş olmak. Bu ne şeref? Ve Hazreti Ayşe diyor ki Fethul Bari'de İmam e, İbn Hacer el Askalani bunu aktarıyor. Yine İbn Hişam <gülüyor> Sinret-ül Nebeviyesi'nin 2. 93'ünde aktarıyor. Hz. Ayşe diyor ki, ben diyor babamın orada ağladığını gördüm. Ben diyor o güne kadar kimsenin sevinçten ağlayacağını hiç bilmiyordum diyor. Yani ben o güne kadar bir insanın sevincinden dolayı ağlayacağını hiç görmemiştim. Böyle bir şey bilmiyordum bile. Ama diyor babam sevinçten ağlıyordu. Çünkü peygamberle beraber olmuş olmak. Ama ne sevmişler. Resulullah Aleykissalatü Vesselam'ın yanlarına gelişi dolayısıyla ensanın sevinci bildiğiniz gibi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hicret etti ve onu hicret ettiğini Ensar duydu. Ve onlar Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı karşılamak için hazırlıklara başladılar. Gün doğacak. Dillerine beyitler doldu. Tale albedru aleyne aleyna. Üzerimize ay doğdu. Min seni veda. A. Veda tepelerinden. Vacebes ve şükru aleyna. Bizim üzerimize şükretmek vacip oldu. Evet bu şükür bize bugün de vacip çünkü o nur hala üzerimizde Allah'a hamdolsun vacibe şükür <gülüyor> aleyne ende allahide davetçi bizi Allah'a davet ettiğinden dolayı bu davet bize ulaştığından dolayı Allah'a davet vacip oldu ve onu beklediler Resulullah aleyhisselatu vesselam İmam bu kalın şekilde Urve bin Zubeyir Aktarıyor onların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam El Harre denilen yerden nasıl beklediklerini Rivayet ediyor <gülüyor> Ve şöyle diyor Medine'li Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den çıktığını işittiler O bakımdan her sabah Harre denilen yere çıkıyorlar Ve öyle sıcağı onları geri dönmek zorunda Bırakıncaya kadar onu bekliyorlar Yani Mekke'den çıkar çıkmaz Başladılar Allah Allah Sabah vakti çıkıyorlar Öğlen sıcağı yakıp da Kavruluncaya kadar Bekliyorlar Öyle sıcağı onları geri döndürünce Bir gün uzunca bekledikten sonra Tekrar Geri döndüler bir gün Evlerine vardıklarında Yahudilerden bir adam Yahudi kalelerinden birisi üzerinde bir e, Hususa bakmak üzere çıkmıştı Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabını Beyaz elbiseleriyle <gülüyor> Gelmekte olduklarını gördü Yahudi sesi çıkabildiği kadar bağırmaktan kendisini alıkoyamadı. Yani elsanın peygamber olan sevgisi onu bile öyle etkilemiş ki ya nasıl birisi bu diye o bile bağırmaya başlıyor. Geliyor geliyor diye. Burcu dedi ki Ya Maşaral ala Arap. Ey Arap topluluğu işte beklediğiniz geliyor. Sizin şan ve şerefiniz size geliyor. Müslümanlar hemen silahlarına koşuştular Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı Harre'nin sırtlarında karşıladılar Onlarla sağ tarafa doğru yöneldi Ve nihayet onlarla Amr bin Af oğulları Diyarında konakladı O Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı Karşılamaya o kadar şevkli O kadar istekliydiler ki Nasıl yapmasınlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a Ne diye biat etmiştiler Ya Resulallah Ya Resulallah Biz çoluğumuzu çocuğumuzu Koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza <gülüyor> malımızı, mülkümüzü koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza canımızı koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza sana biat ediyoruz demiştiler. Neye karşı? Cennet. Cennete karşı. Ve bu şekilde Tabakatül Kübre'de aktarılan bu de onların e, nasıl beklemiş olduklarını açıkça şevklerini görüyoruz. Yine İmam Bukhari Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ensar tarafından meden Medine'de nasıl karşılandığını anlatıyor Enes radiyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet ediyor İmam Bukhari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Harre'nin yan tarafında konakladı sonra Ensara haber gönderdi onlar da Allah'ın peygamberi ile Ebu Bekir'in yanına geldiler onlara selam verdiler İkiniz de emniyet içerisinde ve size itaat edilenler olarak bineklerimize bininiz bunun üzerine Allah'ın peygamberi ve Ebu Bekir bineklerine bindi silahlılar etraflarını kuşattı Medine'de Allah'ın peygamberi geldi, Allah'ın peygamberi geldi diye nida ediliyordu. Bulundukları yerden kalkıp Allah'ın peygamberi geldi diyorlardı. O da Eyyub, Hazreti Eyyub radıyallahu anh'ın evine yakın bir yerde kunaklayıncaya kadar yoluna devam etti. Yani Medine'de bir hava esi vermişti, bekliyordular. Sayılarının 500 olduğu ya da fazla olduğu ifade ediyor ilk karşılayanların. Medine'de değil, ilk karşılayanların bu şekilde olduğu da aktarılıyor kardeşler. Yine Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın anlatımıyla şöyle aktarıyor bunu. Resulullah aleyhissalatu vesselam biz Medine'ye geldiğimiz zaman diyor, onlar damlarına çıkmışlar, hizmetçiler ve çocuklar diyor. Hepsi yolda koşa koşa yollara düşmüşler. Hizmetçileri, çocukları hepsi yollara düşmüşler. Muhammed geldi diye bağırışıyorlardı. Ve misafir olacak diye birbirleriyle çekişiyorlardı. Yani ya Resulullah gel bize misafir ol diye. Ki bu da yine İmam e, Ahmet bin Hambele müsnedinde birinci cildinde aktardı. Yine Ahmet Muhammed Şakir senedinin sahih olduğunu bildiriyor bu hadisin. Yani onu misafir edebilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Yani onlar bu şekilde sevmişlerdi. Evet yine nebi sal En Sarrın nebi salatü Vessilam arkadaşından mahrum kalmaktan korkmaları. Aktarıyoruz. İnşallah sıkılmadınız kardeşler. Eğer sıkıldıysanız, dersimiz normalde 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika dersi bitiriyoruz. Eğer sıkıldıysanız bitirip haftaya devam edebiliriz. Şu anda yarısına geldim denilebilir. İsterseniz kesebiliriz. Devam edelim mi? Evet 4-5 tane geldiğine göre Gerçi kığılının aynısı 3-2 tane sayılıyor Devam edelim inşallah Yok e, yarın çalışacak olan kardeşler e, Ya da işi olan kardeşler İnşallah e, çıkabilirler Yani normal diğer derslerdeki gibi e, Dersi bitirmiş olma şartı zaten kalktı Çünkü normal 1 saat 15 dakikalık ders süremiz doldu Evet biz devam edelim inşallah Allah-u Teala Ensar'ı Allah'ın Resulü'ne kendi yurtlarında sahabi olmakla şereflendirdikten sonra bu pek büyük nimet ve pek üstün şereften mahrum kalırlar korkusuyla çok sakınırlardı ve onu çok esirgerlerdi. Yine bunun delillerinden bir tanesi kardeşler İmam Müslim'in Ebu Hureyla radiyallahu anh'dan Mekke'nin fethini zikrederken şöyle dediğine dair rivayetidir. Resulullah aleyhissalatu vesselam yoluna devam etti ve nihayet Mekke'ye vardı Mekke'nin fethinde. Ezzübeyr radıyallahu anhı iki cenahtan birisine kumandan olarak gönderdi Halid radıyallahu anhı da diğer cenaha yani diğer bir bölüye kumandan olarak gönderdi bir kanada Ebu Ubeyde radıyallahu anhı ise zırhları olmayan birliğin kumandanı olarak göndermişti Resulullah Vadinin iç tarafından diyor ilerlediler Resulullah aleyhissalatü vesselam da onlarla, on, o da bir birlikteydi Ebu Hureyre devam ediyor Baktı ve beni gördü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Hureyre dedi. Ben buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana ensardan olmayan kimse gelmesin dedi. Dikkat edin. Bana ensardan olmayan kimse gelmesin dedi. Sonra da safada sizinle görüşmek üzere gelin buyurdu. Ebu Hureyre devam ediyor ki biz de yola koyulduk. Bizden herhangi bir kimse birisini öldürmek isterse mutlaka öldürürdü. Onlarda hiç kimse bize karşı hiçbir şey yapamazdı. Yani güç ve kuvvet olarak. Ebu Sufyan gelip ey Allah'ın Resulü Kureyşlerin bütün yeşillikleri mübah görüldü. Yani bize karşı koyacak Mekke'de hiçbir güç yoktu demek istiyor. Artık bugünden sonra Kureyş olmayacaktır. Daha sonra kim bir Kureyş'in evine girerse o emniyet altındadır dedi. Ensar dedi ki artık Resulullah kendi şehrine rağbet edecek ve kendi aşiretine şefkat ve merhamet de bulunacaktır. Hemen en sarı bir dert sarı vermiş. Hani Mekke fetholunmuş ya, e, peygamberin yurdu, peygamberin gözü gibi sevdiği Kabe var. Bunun üzerine onlara bir telaş alı verdi. Acaba peygamber Medine'yi bırakır da geriye döner mi diye? Ebu Hureyra e, peygamber Medine'yi bırakır da Mekke'de kalır mı diye? E, e, Ebu Hureyra diyor ki. Derken vahiy geldi Vahiyin gelmesi sonra erince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ey ensar toplulu diye buyurdu Onlar ise buyur ey Allah'ın Resulü dediler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Artık bu adam kendi şehrine rağbet edecektir Dediniz Yani benim için bu kendi şehrine rağbet edecek Dediniz Evet böyle oldu dediler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki asla Şüphesiz ki ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm <gülüyor> Allah'a ve sizin Diyarınıza hicret ettim benim için hayat sizin hayatınız Ölüm de sizin ölümünüzdür Ağlayarak Ve şöyle diyerek ona yöneldiler Allah'a yeminler olsun Söylediğimiz o sözleri sadece Allah'ı ve Resulü kaybetmek istemeyişimizden dolayı söyledik Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kulağına bu gitti Kulağına bu gitti Yani Ser diyor ki herhalde peygamber kalır artık Mekke'de. e biz ne yapacağız Alışmıştık O buraya dönerse biz ne yaparız Resulullah'ın kulağına bu gitti ve dedi ki hayır ben hicret ettim. Benim hayatım sizin hayatınız ölümüm de sizin ölümünüzdür buyurdu. Ve ensar ağlamaya başlıyor. Ve dediler ki ey Allah'ın Resulü bunu sana isyan olarak algılama. Biz seni kıskandığımız için senden ayrılmak istemediğimiz için biz bunu bu şekilde söyledik. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki gerçekten Allah da Resulü de sizin doğru söylediğinizi biliyor ve sizin mazeretinizi kabul ediyor. Ki Müslüm'ün 1780 numaralı hadis aynı zamanda 1405 olarak da aktarılmış. İmam Nevevi hadisi açıklarken şunları söylüyor kardeşler. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilere karşı şefkatini ve onları öldürmekten uzak kalmasını görünce hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilere eman verdi ya tekrar Mekke'de kalacağını zannettiler. Ve sürekli orada ikabet edeceğini düşündüler ve bu onlara çok ağır geldi. Aynı olay Huneyn gazmesinde de olur bilirsiniz. Huneyn gazmesinde birçok ne olur kardeşler? Birçok mal mülk olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettikten sonra Katafan oğulları kalmıştı. Bu müşrik kabilesiydi. Yani Mekke gibi bir şirkin kalesi yerle bir edildikten sonra Arabistan'da artık şirkin ortadan kalkacağı biliniyordu. O yüzden tek arkaya kalan müşrikler dediler ki gelin toplanacağız. Çocuklarımızı yanımıza alacağız. Kadınlarımızı yanımıza alacağız. Malımızı, mülkümüzü, altımızı, altınlarımızı yanımıza alacağız ve gidip Muhammed'le savaşacağız. Ya Muhammed Mekke'deyken onu sile süpürürüz sahabesiyle ya da o bizi zaten denetilecektir dediler ve bildiğiniz gibi Mekke'ye geldi ve Huneyn Savaşı oldu Huneyn Savaşı'nda Allah-u Teala müminlere zafer nasip edince birçok kanimet vardı birçok kanimet çünkü adamlar mallarla mülkleriyle gelmişti her şeyler ile kimse savaştan geriye kaçmasın diye ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilere dağıtıyordu diğerlerine dağıtıyordu Ensara fazla vermiyordu Ensardan bazıları bunu aralarında konuştular Dediler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hep onlara veriyor Bize vermiyor Aynı şey orada da oldu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına bu gidince Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Onları çağırdı Ey ensar topluluğu gelin Gelin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları bir tarafa yığdı Dedin ki bakın bunlar Dünyalıklardır Bunlar ganimetlerdir ve az da değildir Evet az da değildir İstemez misiniz dedi İstemez misiniz ben bunları buradakilere vereyim de Ben sizin olayım Ensar ağlamaya başladı Ne demek ya Resulallah Yeter ki sen bizle gel Yeter ki sen Medine'ye gel Allah aleyhi Aleyhisselatü Vesselam Hiçbir zaman vefayı Karşı vefasızlık yapmadı Hiçbir zaman kendisine vefalı Harekette bulunana vefasızlık yapmadı Son derece vefakardı Ve en vefakardı Ama bugün vefasızları Bugünün vefasızları. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'li Ensar'ı bırakmadı. Gözü gibi sevdiği Mekke'sini ve yurdunu Kabe'yi dahi bırakıp onların İslam'a göğüs germiş olmalarına ne yaptı? Bir mükafat ve vefa olarak geriye döndü. Orada da Ensar ağlamış ya Resulullah biz bu mallardan hiçbir şey istemiyoruz demiştiler. Ve yine bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlar ne yapmışlar? Gerçekten bu şekilde sevmişler dedik. Yine Rabia bin Ka'b radiyallahu anh'ın Resulullah Vesselam ile cennette arkadaş olmayı istemesi. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu kişi esrem Rabia bin Ka'b Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu çok severdi. Ve bir isteği vardı. İmam Müslim bize onun kıssasını kardeşler şu şekilde rivayet ediyor. Diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte... Gece kalırdım Yani bazı geceler müşahede ister Onunla beraber kalırdım Ona abdest suyunu getirir ihtiyaçlarını karşılardım Bir gün bana iste dedi benden iste Ben ona cennette sana arkadaş olmak istiyorum Ya Resulullah dedim Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Sen başka bir şey iste bunun üzerine diyor Resulullah öyle dedikçe ben ben başka bir şey istemiyorum ya Resulullah ben sadece bunu istiyorum dedim diyor en sonunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ise çokça secde ederek bana yardımcı ol yani ben sana dua edeceğim ama sen de çok secde ederek bana yardımda bulun dedi Resulullah ki İmam Müslim'in 489 no'lu hadisi kardeşler yine burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olmak isteği istediği bu Ve bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ondan istediğini yine görüyoruz. Peygamberi kuru kuruya sevmiş olmak değil, ameliyle beraber peygambere ne yapmış olmak? Tabi olmak. Evet kardeşler. Hz. Ömer Radiyallahu Anh'ın sevgisi. Hz. Ömer Resulullah, e, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı gerçekten o kadar çok sevmişti ki İmam Bukhari'nin Amru Bin Meymun'dan naklettiğine göre Hz. Ömer Radiyallahu Anh dedi ki Vefat etmek üzereydi. Hazreti Ömer kımçıla, kamçılanmıştı. O mel'un. Ebu'l-Luhlu Hazreti Ömer'i kamçılamıştı. Hazreti Ömer yerde yatıyor. İnsanlar Medine'de insanlar ağlıyor. Hazreti Aişe odasında ağlıyor. İbni Abbas Hazreti Ömer'in yanına girer. Hazreti Ömer'i teselli etmek ister. De ki ey müminlerin emiri. Herkes sana ağlıyor. Yani Böyle bir sahabe hakkında lehinde böyle amelde bulunursa hani Resulullah dedi ya her kim ki vefat eder de onun arkasında müminler şu şekilde şahitlik ederlerse ona cennet vacip olur demişti ya İbn Abbas bunu diyordu Hazreti Ömer o Allah'tan korkan Hazreti Ömer Ya İbn Abbas Gürre Gayri Gürre Gayri diyordu git benden başkasını kandır git git diyordu benden başkasını kandır kandıracak başka adam mı bulamadın sen Öyle korkuyordu ki Hazreti Ali olduğu gibi Bir gün Hazreti Ömer Deliler gibi Medine'nin ortasında sıcakta dolanıyor Hazreti Ali rastladı Ey müminlerin emri ne yapıyorsun Dedi Ey müminlerin emri ne yapıyorsun Ey Ali Beytülmal'dan bir deve Gözükmüyor bulamıyorum Beytülmal'daki bir deveden haber yok Onu arıyorum Deli gibi dönüyor Hazreti Ömer Hazreti Ali dedi ki ya müminin, et et sen kendinden sonrakileri çok yoracaksın dedi Yani ey Ömer sen böyle olursan Senden sonra gelecek halifelere neler çektireceksin sen Öyle o kadar hassassın ki O kadar hassas ve örneksin ki Senden sonra gelenler nasıl senin gibi olmasınlar Oradan diyecekti ki sen ne dersin ya Ali Ey Hasan'ın babası Fırat'ta bile bir kurt koyunu kapsa Onu Allah benden soracak Sen ne dersin diyordu Ve Hazreti Ömer radıyallahu bu durumdayken Oğlunu çağırdı Dedi ki git Müminlerin annesi Ayşe'ye git Ve ona de ki Ömer'in selamı var De Müminlerin emirinin selamı var deme Çünkü ben şu saatten sonra Müminlerin emiri değilim Ve Hazreti Aişe'ye müminlerin emiri dersen Ola ki bunu bir emir zanneder de bir emir zannettiği için Mecbur kabul etmek zorunda kalır Halifeye itaat gibi O yüzden Ömer'in selamı vardı. Hazreti Ayşe'ye bunu söyle Git müminlerin annesine Ve de ki ona Ömer Arkadaşlarının yanında defnedilmek için izin istiyor Ömer Ebu Bekir ile Muhammed Aleyhisselam O iki arkadaşının yanında Defnedilmek için senden izin istiyor bunun üzerine Abdullah İbn Ömer Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına geldi. Resulullah Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki: "Onu ağlarken gördü, ağlıyordu." Ben dedi vallahi onu kendim için ayırıyordum. Ben orayı kendim için ayırmıştım. İstiyordun ki babamla ve eşimle beraber yatayım. Aynı yerde yatayım. Fakat ben bugün Ömer'e kendime tercih edeceğim diyordu. Ve o abide timsali Hazreti Ayşe Bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kabri onun hücresinin hücresine defnedilmişti ve hücresi hala onun yan tarafındaydı. Ve ne diyecekti Hazreti Ayşe? Ömer Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında defnedilinceye kadar ben yine orada icabında başımı açabiliyordum. Yani elimi kolumu açıyordum. Çünkü biri babamdı, biri Şöyle şu, hani şu iffet ve abideye bir bakın ki biri kocamdı. Ama Ömer geldikten sonra Vallahi ben orada hiç örtümü indirmedim diyordu Ve ben o gün işte Hz. Ayşe O gün diyor Ömer'i kendime tercih ettim Ve beni bakim mezarlığına Defretmelerini istedim Bunun üzerine Hz. Abdullah Geriye dönünce Sevinçli bir şekilde geliyor dediler Hz. Ömer beni kaldırın dedi Ve onu tutup kaldırdılar Sordu ne oldu Oğlu dedi ki istediğin gibi oldu Ey müminlerin emiri izin verdi bunu için Hazreti Ömer dedi ki Elhamdülillah Benim için dedi bundan daha önemli bir şey yoktu Bakın peygamberle yan yana Olmuş olmayı ne kadar sevmişler ki Benim için dedi bundan Daha önemli bir şey yoktu Benim işim bitince Dedi beni taşıyıp götürün Sonra Aişe'ye selam ver ve tekrar ondan izin iste İzin verirse dedi beni oraya göm Eğer izin vermezse Beni dedi Müslümanların kabristanlığına Gömüverin ve oraya gömüldü ki Bukhari'nin rivayeti. Yine Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın ayrılık vaktini yaklaştığında peygamber olan sevgisini biliyorsunuz. Ama ne sevmişler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i samimi olarak seven Hz. Ebu Bekir Sıddık bir gün Resulullah aleyhissalatu ifadesinden çok hassas ve o ince latif anlama kapasitesiyle Resulullah'ın kastını anlamıştı. Ebu Saîd el-Hudrî anlatıyor. Bukhari rivayet ediyor. Ebu Saîd el-Hudrî diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir gün insanlara hutbe okudu, vaazda bulundu. Ve şöyle dedi hutbesinin içerisinde: Allah bir kulunu dünya ile nezdindekiler arasından birisini tercih etmekte serbest bıraktı. Allahu Teala bütün peygamberlere bu imkanı tanımıştır. Ölümden önce tekrar dünyada ömrün uzatılma imkanını Allahu Teala bütün peygamberlere tanımıştır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da tanımıştı. Ve Resulullah bunu dedi ki hutbesinde Allah dedi bir kulunu dünya ile nezdindekiler arasında yani kendi katındakiler arasında seçme hakkını bıraktı. Ve o kul da Allah'ın dedi nezdinde bulunanları seçti. Ebu Said diyor ki bunun üzerine biz Ebu Bekir'in ağladığını gördük. Yani Hazreti Ebu Bekir'in adeta göğsü yırtılıyordu ağlamaktan biz dedik ki peygamber Aleyhisselatu vesselam seçim hakkı verilen bir kişiden bahsedilmiş e bir kul da ölümü seçmiş yani bunda Ebu Bekir niye böyle ağlıyor ki diye merak ettik diyor meğer diyor seçmekte serbest bırakılan kişi Resulullah imiş de bunu meğer ki Ebu Bekir anlamış ve Ebu Bekir bizim en bilgilimizmiş diyor Ebu Said el-Hudri Resulullah böyle söyleyince o meclisin içerisinde Ebubekir hüngüre hüngüre ağlamaya başlıyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü vesselam vefatı yaklaşıyor. Ve ağladıktan sonra da Hazreti Ebubekir diyor ki ya Resulullah babalarımız, annelerimiz, evlatlarımız hepsi salafa feda olsun. Ki bu da aynı şekilde e sadece bu bölüm Mecmu'u Zavaid'de aktarıyor. Heysebi bu sene bunun hadisin senedinin de hasen olduğunu ifade ediyor yine Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı dedik ki Bilal Habeşi gibi hatırladıklarında coşardılar Hazreti Ebu Bekir Sıddık bir gün Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan sonra halife olduk, olduktan sonra İmam Ahmed'in Ebu Hureyre'den aktarmış olduğu rivayet Hazreti Ebu Bekir Sıddık bir gün mümber üzerinde şöyle derken dinledim diyor Ebu Hureyre Hazreti Ebu Bekir diyordu ki ben Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı geçen sene bugün gibi ve orada sesi kesiliyor Hazreti Ebu Bekir'in. Çünkü Resulullah'ı hatırlamış. Sonra dinledim dedi diyor. Ve sonra diyor Ebu Bekir'in gözleri yaşardı ve ağlamaya başladı. Kendisini tutamadı. Daha sonra dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyururken dinledim. İhlas yani tevhid kelimesinden sonra size afiyet gibi bir şey verilmiş değildir. Bu sebeple Allah'tan afiyet dileyiriz bir başka rivayette de şöyle geçiyor gözyaşları diyor onu üç defa konuşturtmadı o kadar ağlıyordu ki üç defa konuşması kesilmek zorunda kaldı ve sonra dedi ki diyerek hadisin gerisini devam etti Ya yani Resulullah'ı hatırladıkça özlüyordular yani nasıl özlenmesin ki diyeceksiniz bugün biz görmediğimiz halde onlar gördükleri halde nasıl özlemesinler ki Yine Hz. Ebu Bekir Sıddık Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kavuşmayı nasıl addediyor İmam Ahmet Hz. Ayşe radiyallahu anh'dan şöyle dediğine dair Rivayette bulunuyor Ebu Bekir anh ölüm vakti yaklaştığında Bugün ne günüdür diye sordu Vefatından önce Onun vefatında hazır bulunanlar Dediler ki bugün pazartesi günüdür Şöyle dedi Eğer bu gece ölürsem beni yarına bekletmeyiniz. Şüphesiz benim en sevdiğim gün ve gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a en yakın olacağım gün ve gecedir buyurdu. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlaşmış olmak, ona kavuşmuş olmak için Hazreti Ebu Bekir hiç bekletmeyin, sabaha bile bekletmeyin. Vefat ettiğim an beni gömün diyordu. Çünkü Resulullah'a kavuşacağım günlerin ve gecelerin en hayırlısı Resulullah'a kavuşacağım gündür diyor. O yüzden kendisinin yanında va ebete ey babacığım ya beyla, of yazıklar olsun dedi da edenlere va ferheta desene diyordu müjdeler olsun desene Resulullah'a kavuşmak var ne üzülmesinden bahsediyorsun sen diyordu öyle özlemişlerdi ki ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı onlar gerçekten böyle sevmiştiler, ama bugünün müslümanları Evet Allah bizlere ıslah etsin. Yine hevadan konuşmayan peygamber aleyhissalatü vesselam İbn-i Mace Ebu Malik el-Eşkari radiyallahu anh da şöyle rivayet ediyor. Şüphesiz ümmetinden bir takım insanlar içki içecekler ve ona kendi isminden başka isimler verecekler. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı sevmiş olmak, ittiba etmek, sevmemiş olmak, haksızlık etmek bütün bunlar sonuçta birbiriyle bağlantılı. O gibi insanlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba yerine dediğimiz gibi haramlara dahi düşecek. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın zıttına bir hayatı İslamlaştıracaklar. Aynen bugünün Müslümanlarında olduğu gibi. Öyle değil mi? Önceden öyle söylerdiler. Birisi bir şey istediği işlediği zaman, bir kötülük yaptığı zaman... Ya bir adam sen ne biçim adamsın La ilahe illallah demiyor musun derlerdi Allah'tan başka ilah yoktur demiyor musun derlerdi Sen nasıl tağuta kulluk edersin Sen nasıl kafirlere dostluk gösterirsin Sen nasıl haramları sürekli işlersin Sen nasıl bunları yaparsın Sen la ilahe illallah diyen adam değil misin diye La ilahe illallah adamı toparlarlardı Çünkü bu söz bunu gerektiriyordu Ama bugünküler ne yapıyorlar Ne yapıyorlar bugünküler gidiyor hocam ya ben işte tamam namaz kılmıyorum şunu da yapmıyorum e belki ta akşamdan akşama zıkkınlanıyorum da işte şunları da yapıyorum tamam günahımız çok şunları da yapmıyorum ama e ben Allah beni ateşe atar mı tabi bizim hoca efendi adeta bir adayı yeni keşfetmiş bir keşşaf nidasıyla aman aman diyor sallâ ilahe illallah demedim mi e Tabii hocam diyor la ilahe illallah korkma diyor korkma la ilahe illallah diye cehenneme gitmez gördünüz mü la ilahe illallahın kanına nasıl giriyorlar böyle bunu yapan hocalar sen la ilahe illallah demedin mi dedim devam tövbe estağfurullah sizler vallahi sözlerinde hakkı söyleyen ama amellerinde insanları cehenneme götüren zavallı yoldaki eşkıyalardan başka bir şey değilsiniz. Evet Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a karşı bu. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın uğruna canını ve malı feda etmek. Bildiğimiz gibi sahabe onun için canlarını yapmışlar? Feda etmiştiler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık hicret yolunda ağlıyordu. Neden ağlıyorsun? Ya Resulallah, ben bana bir şey olsa problem değil. Ebu Bekir ölür. Ebu Bekir ölür. Ama sana bir şey olursa ya Resulallah buna dayanamam diyordu. Ve sürakanın gelmiş olması da hatırlıyorsunuz. Bazı olayların detayına girmeyeceğim çünkü vakit bayağı bir geçiyor. Yine Miktat bin Esved çarpışma alanında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında nasıl duruyordu? Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayeti ile aktarılıyor. İmam Bukhari aktarıyor. Abdullah İbni Mes'ud diyor ki ben Miktat bin Esved'in bir konumuna tanık oldum Miktat bin Esved o peygamber aleyhissalatü vesselama ya Resulullah biz İsrail oğullarının Musa'ya dedikleri gibi git sen ve Rabbil savaş biz sonra geliriz demeyiz sen nere gidersen biz seninle geliriz ya Resulullah diye sahabe Resulullah'ı sevindiren sahabe Resulullah'ın yüzüne o Bedir'den önceki o dar atmosferde tebessümü konduran sahabe ve Abdullah i̇bn Mesud aktarıyor. Ben diyor miktadım bir duruma tanık oldum. Böyle bir konumda olmak için her şeyimi feda ederdim diyor i̇bn Mesud. Her şeyimi feda ederdim. Miktadım o durumunda olmak için. Peygamber aleyhissalatü ve selam diyor müşriklerine beddua ederken geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah bizler Musa'nın Musa, Musa aleyhisselamın kavminin kendisine dediği gibi sen ve Rabbin gidin ve savaşın demiyoruz. Fakat bizler senin sağında, solunda, önünde ve arkanda savaşıyoruz dedi. Bildiğiniz gibi o İsrail oğulları Hazreti Musa'ya yanan köylük etmişler. Hazreti Musa onları cihada çağırdığı zaman dünyaya kapaklanmış ve cihadı özümseyemeyen artık bir yığın haline gelmiş olanlar ne dediler? ''Ve qalu izheb ente ve Dediler ki ''Ey Musa sen Rabbin git savaşın, İnna hauna qaidun. Biz burada oturup kalacağız dediler. Ve miqdatun esvet biz böyle demeyeceğiz. Demiyoruz ya Resulullah dedi. Ve diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine yüzünün aydınlandığını ve bundan dolayı sevindiğini gördüm. Abdullah diyor onun söylediği sözleri kastetmektedir. Yani keşke ben o sözleri söyleseydim de vallahi o sözleri söyleyip peygamberi sevindirmek için her şeyimi verirdim diyor Abdullah İbn Mesud. İşte bu rivayette Miktadın radiyallahu anh'ın Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a karşı o durumunu görüyoruz. Yine kardeşler İbn Hacer bu hussta şunları diyor. Yani onun bu durumu, yani böyle bir kimse böyle bir konum ile bunun karşılığında ne olursa olsun bir takım şeyler elde etmek arasında tercih serbest bırakılırsa işte Abdullah bin Mesud hepsini tercih etmeyi bırakır ve bunları söyleyip peygambere sevindirmeyi tercih ederdi demek istiyor. Ensar'dan 11 kişi kardeşte Talha radıyallahu anh'ın ve yine onun Allah Resulü aleyhissalatu vesselam uğrunda kendilerini feda etmişlerdi. Uhud Savaşı'nda okçular bildiği gibi sıkışmışlar. Onların okçuların Peygamber aleyhissalatu vesselam öğretinin dışa çıkmış olmalarından sonra olan artık ulu vermişti. Sahabe dağılmıştı. Ve kafirler Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın başına üşüş beklediler. Ve Talha bin Ubeydullah da onların yanındaydı. Müşrikler onlara geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Haydin dedi Kim bunlara karşı bize savunacak Bunun üzerine Talha bin Ubeydullah dedi ki Ya Resulullah ben Resulullah dedi ki sen dur Ey Talha Bunun üzerine Ensardan bir adam ben dedi Ey Allah'ın Resulü Ve Resulullah Sen çık geç dedi Ve o enine geçip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için Onu koruma adına öldürülünceye kadar savaştı Ve müşrikler yakınlaştılar Yani onları geriye püskürtmek için o katma Yoksa birebir yakın değil. Ve Resulullah bunu tekrar ediyor. Ta 11 kişi bu şekilde kardeşler 11 kişi bu şekilde canlarını verdiler. Ve daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlara karşı bize kim savunacak deyince Talha dedi ki ben dedim tekrar her seferinde dediği gibi bu sefer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir ensara dediği gibi bu sefer Talha'ya izin verdiler. Çünkü baş başa kalmışlardı. Ve bunun üzerine Talha savaşırken atarken eli isabet aldı. Parmakları kesilmişti. Parmaklarının bazıları kopmuştu Talha bin Ubeydullah'ın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyordu. Eğer Bismillah demiş olsaydın insanlar sana bakıp dururken melekler seni yukarı doğru yükselteceklerdi. Bunun olmasının sebebi neydi biliyor musunuz? Bunun olmasının sebebi Talha bin Ubeydullah'a o parmağını kopartan ok ya da mızrak ya da kılıç hadiste bunu açık olarak gelmiyor isabet ettiği zaman ah çekmişti Resulullah Bismillah deseydim dedi böyle olacaktı ve bunu gene Resulullah Aleyhisselatu Vesselam da ileriye atıldı ve onları ne yaptılar geriye püskürttüler Hz. Ali'nin dediği gibi Bedir günü ve başka zamanlar biz ne zaman savaşta başımız daralacak olsaydı Resulullah'ın yanına kümelenirdik Vallahi diyordu savaşın en kızgınlaştığı bir zamanda düşmana en yakın göğüs göğüse savaşan Resulullah'tı diyor Hz Ali. Ve bu 11 kişi peygamberi koruma adına ne yapmıştılar? Canlarını orada feda etmiştiler. Ve tabi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını da almıştılar. Yine Ebu Talha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adına göğsünü siper eder. Bukhari ve Müslüme aktarıyor. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan şöyle diyor. Uhud gününde bunlardan bir kısmı peygamberin yanından uzaklaşıp geri çekildiler. Ebu Talha ise bir kalkan ile beraber Resulullah'ı koruyordu. Ebu Talha oldukça güzel ok atan birisiydi. O gün elinde iki ya da üç yay kırdı. Herhangi bir kimse beraberinde bir ok torbası olduğu halde geçer. Ebu Talha'nın önüne bu okları e, saç deyip ona veriyordu. Ve o da atıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise yüksekten savaşlara bakarken Ebu Talha şöyle diyordu. Ey Allah'ın peygamberi! Anam babam sana feda olsun. Sen bakma! Yani başını kayalıklardan çıkarma! Bunların attıkları bir oksana sana isabet etmesin. Benim göğsüm senin göğsüne siper olsun ya Resulallah. Başını dahi kaldırma diyordu. Bukhari ve Müslüm'le aktardığı bir halimiz. Yani benim göğsüm senin göğsüne siper olsun deyip kendi göğsünü ona feda eden yiğitler. Yani arkamdan kalkma ya Resulallah. Bir ok gelirse benim göğsüme gelsin. Kalkı bunlara bakacağım diye kalkarsan belki sana ne yapar isabet eder diye düşünüyordu. Yine Ebu Ducayne radıyallahu anh'ın Resulullah aleyhissalatu vesselam önünde kendisini kalkan yapması. İbn İshak anlatıyor. Ebu Ducane Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vücudunu kalkan yaptı Oklar onun sırtına düşüyordu O ise Allah Resulü'nün üzerine abanmış bir halde duruyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kenar taraftaydı Ya da yere doğru Düşmüştü Ve Ebu Ducane onun üzerine Sarılmış ve kendisini kalkan yapmıştı Nihayet ona isabet eden oklar Bir haydi diyor çoğaldı Ve oklar ona saplandığı müddetçe Ebu Ducan'a peygambere sarılmasını artırıyordu. Ki bunu İbni Hazm cevabının açısını aktarıyor kardeşler. Ebu Ducan'daki bu fedakarlık, onun uğruna kendisini feda etmek. Yine bildiğiniz gibi ensardan birisi ne yapmıştı? İbni, İmam İbni İshak anlatıyor. Tarihçi bildiğiniz gibi. Müşrikler tarafından diyor peygamberin etrafı kuşatınınca bize canını satacak bir kimse var mı dedi. Ziyad bin Esseken radiyallahu anh, ensardan beş kişiyle birlikte ayağa kalktı. Bazıları da bu kişinin Umare bin Yezid ve Esseken Yezid, Esseken olduğunu söylerler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın önünde birer birer savaştılar. Hepsi onun önünde, onun uğrunda öldürüldü. Nihayet onların sonuncusu Ziyad'da, Ziyad ya da Umare idi. O da oldukça ağır yaralar alıncaya kadar çarpıştı. Daha sonra Müslümanlardan bir kesim geldi. Müşriklere onun etrafında uzaklaştırdılar. Resulullah Aleyhissalatu vesselam onu bana yaklaştırırız diye buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaştırdılar ayağını başının altına yastık gibi koydu. Yanağı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ayağı üzerinde olduğu halde ruhunu teslim etti. Resulullah kucaklamıştı. Başını dizinin üstüne koymuştu. Kendisini ona ne yapmıştı? Feda etmişti ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun için dua etmişti. Yani bu şekilde ruhunu teslim ederken bile saat bin Errabi'ye bakın kardeşler. Peygamber'i nasıl sevmişler? Nasıl sevmişler? İmam Hakim'in Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'tan şöyle dediğine dair rivayete aktaralım kardeşler. Uhud günü Resulullah Aleyhissalatu vesselam dedi beni Saat bin er Rabi'i aramak için gönderdi diyor. Zeyd bin Sabit diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam beni gönderdi ve dedi ki git Saat bin Rabi'i ara. Ve bana dedi ki Şayet onu görürsen benden ona selam söyle ve de ki ona Resulullah sana kendini nasıl buluyorsun diye soruyor. Nasılsın diye halini hatırını soruyor zeytle de dedi ki Ölülerin arasında Yine şehitlerin arasında dolaşmaya başladım Son nefeslerini veriyordu Yani Zeyt bin e, Sa'd Bin Rabia son nefeslerini Veriyordu Mızrak, kılıç ve ok darbeleriyle açılmış Çokça yarası vardı Ona dedim ki ey Sa'd Resulullah'ın sana selamı var Ve sana Kendini nasıl hissediyorsun bana bildir diyor Halini soruyor Saat de dedi ki Selam Allah'ın Resulüne ve sana olsun Can veriyor bakın hayatın son anında Ona dedi ki Şu anda cennetin kokusunu Alıyorum Kavmim ensara da de ki Bakın ölüm ölüyor can vermek üzere Ama hala neyi düşünüyor Ve diyor Gidince benim kendilerinden olduğum Ensarlılara de ki Sizde Gözünüzü kırpacak kadar bir güç Varken sakın Resulullah'a bir zarar isabet ederse Allah nezdinde hiçbir mazeretiniz kabul olmaz. Ensara benden bunu aktar diyor. Yani gözünüzü kırpacak kadar dahi bir gözünüz varken Resulullah'a sahip çıkın. Resulullah'ı koruyun. Eğer ona bir şey olursa Allah'a karşı ma mazeretiniz kabul olmaz. Ve bu şekilde diyor zeyt i Sabit böyle derken diyor ruhunu teslim etti. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Ki bunu da müstedrekinde aktarıyor. İmam Hakim bunu ee, sahih bir hadis olmakla birlikte Bukhara ve Müslim tarafından rivayet edilmemiştir Diye aktarıyor Yine İbni Hişam bunu aktarıyor ee, Mecmu'l-Bahreyn'de de geçiyor Başka bir iki yerde de geçiyor onları zikretmeye gerek Duymuyoruz Evet kardeşler bu şekilde Yine Ebu Katade Allah Resulü bireyden düşmesinden diye korumak amacıyla gece boyunca yürüyor Yani şu sevgiye bakın Ebu Katade bir gün Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile Beraber yoldayken yani bir seriyeden dönerken kardeşler ellerinde su yoktu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki eğer bu gece bu akşam sürekli yol alırsanız inşallah yarın suya ulaşacak, ulaşacağız dedi. Ve insanlar kabul ettiler ve gece boyunca deveyle gittiler. Ebu Kadir de diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a baktım ki diyor bir ara devesinin üzerinde hafiften e, uyumaya başlıyor. Uykusu geldi ve hemen diyor ona yaklaştım. Ona yaklaştım ki Uyuyunca düşecek olursa tutayım Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor Bir miktar gittik uyumuştu Sonra hafiften diyor Sendeleyecek oldu hemen diyor koştum Tuttum Resulullah'ı Ve onu hiç diyor zedelemeden Onu hiç rahatsız etmeden Doğrulttum diyor ve devam etti Ve bir müddet gitti diyor Bir müddet gitti diyor Tekrar aynı şekilde olunca ben diyor tekrar hemen yetiştim ve tuttum diyor. Ve ona uyandırmadan onu doğrultmaya çalıştım. Ve bunun üzerine muhtedil bir şekilde durdu diyor. Ve bu şekilde devam etti. Ve bir seferinde yine sarktı diyor Resulullah uyurken. Gece boyunca yol alıyorlar. Ve bu şekilde diyor Ebu Katar diyor ki sonra yine yoluna devam etti. Ta diyor seher vaktinin son demlerinde. Subhanallah. Seher vaktine kadar gece boyunca bırakmış işini, gücünü peygamberin devesinin dibinde. Yani bir tarafa düşecek olursa, bir tarafa yalpalanacak olursa düzelteyim Resulullah'ı. Aman düşmesin diye seher vaktinin diyor son demleri gelince diyor. Ondan sonra diyor Resulullah tekrar düşecek oldu. Ve diyor ben onu az kalsın diyor düşecektim. Tekrar diyor yetiştim ve ona destek verdim bu sefer diyor Resulullah başını kaldırdı bu kim dedi diyor ben dedim ki ben Ebu da ya Resulallah Resulullah buyurdu ki bu şekilde benim yanımda ne zamandan beri yürüyorsun ben dedim ki geceden beri hep bu şekilde yürüyorum ya Resulallah Allah Rasul'de buyurdu ki peygamberini koruduğun gibi Allah da seni korusun ki bu da Müslüm'ün hadisi peygamberini koruduğun gibi Allah da seni korusun bildiğiniz gibi bir dönem Medine'de öyle entikalar oluşturulmuştu ki kardeşler Peygamber aleyhissalatu vesselam Ali İmran suresinin tefsirini işlerken işlemiştik. Peygamber aleyhissalatu vesselam evinde dahi rahat yatamaz olmuştu. Gece dahi entekeler, münafıkların, Yahudilerin, Hristiyanların, müşriklerin de işbirliğiyle Resulullah'a zulmetti. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah uyuyamaz olmuştu. Yani uykusuz kalmıştı. Ve bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki Allah müminlerin içerisinden bir kimseyi gösterse de gönderse de Şurada bir nöbet tutsa ben de beklesem ve çok kalmadı diyor. Çok fazla bir şey kalmadı diyor. Derken diyor sahabeden bir kimse geldi. Şu anda ismini hatırlamıyorum kardeşler. Ona Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki: "Neden geldin bu saatte?" O da dedi ki: "Ya Resulallah, ben evde oturuyordum. Sonra düşündüm ki senin belki canlı sıkanlar vardır." Vallahi ya Resulullah içimden Bugün sabaha kadar seni burada korumak Geçti ki Sen içeri git rahat rahat uyuyun Allah'ın Resulü Ben senin için burada bekliyorum dedi Ve Resulullah gitti dua etti ona Ve sonra Resulullah'ın o gelmeden önceki Allah'ın cennetliklerden Yani Allah'ın rızasını kazanmışlardan Rivayetini söyleyince diyor ağlamaya başladı Yani ne güzel bir tevafuk Ne güzel Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Bir müjde Evet kardeşler Allah'ın Resulünün Uğuruna can vermiş olmak, onun sevgin alametlerinden demiştik. Üçüncü alamet dedik, Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak. Ve o sahabe, bundan sonra detayına girmek istemiyorum kardeşler. Ve o sahabe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ne gördüyse hemen uyguladılar kardeşler. Çünkü onu sevmek bu demekti. Bir gün namaz kıldıkları zaman, peygamberden haber geldi artık kıble mescidi harama dönmüştür deyince namazın sonunu dahi beklemeden namazın içerisinde ne yaptılar? Hemen mescidi harama doğru döndüler. Kıble teyn mescidi bugün o yüzden vardır. Resulullah'tan onlara bir şey aktarılır aktarılmaz onlar ne yapardılar? Bunu hemen uygulamaya koyardılar. Ve bunda hiç gecikmezdiler. Bunda hiç gecikmezdiler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'un gerekse onlara seri yerlerinde yolculuklarında söylediklerini an be an hemen uygular ve Resulullah'tan gördüklerini hiçbir şekilde yapmazlar, yapmazdılar? Ertelemezdiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, ashabı kiramın evcil eşeklerinin etlerinin haram kılındığını bildiren nidayı işittikleri zaman sahabe kazanlarda kaynayan etleri dahi hemen dökmüştüler. Yani evcil eşeklerin eti haramdır biliyorsunuz. Yabani eşeklerinki mekruhtur. Fakat evcil eşeklerinki haramdır. Ve bu nehi haberi geldiği zaman onların içerisinde kazanda kaynıyor et de pişmiş. Hemen, hemen kazanları tersine çeviriyordular. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şarabın haramlılığına yani bunların delillerini hadisleriyle beraber aktarmak mümkün kıstaslarıyla ama ben çok da fazla gerçekten vakti e, uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden isim olarak geçiyorum. Yoksa şu söylediklerimin Allah'ın izniyle burada kaynakları mevzudur. Ve Resulullah Aleyhisselatü kendilerine şarabın haram olduğu ilan edildiği zaman ne olmuştu kardeşler? Medine'yi kendilerine haberci gelip de haberiniz olsun şaram haram, şarap haram kılındı dinince Ebu Talha diyor bana çık ve bu şarabı dök dedi. Ben de çıktım ve şarabı döktüm. O şarap Medine yollarında aktı gitti diyor. Medine'yi adeta şarap seli almıştı ki bu da yine Bukhari'nin rivayeti. Bu da yine Bukhari'nin rivayeti. Ashab-ı kiramın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine getirmek için düşman ilahiyetlerine riayet etmeleri. Hangi hususta olursa olsun. Hatta bir seferinde Müslümanlarla kafirler arasında antlaşma var. Muaviye Radiyallahu Anh bakın. Muaviye ile Bizanslılar arasında bir antlaşma vardı. O onların topraklarına doğru gidiyor ve nihayet antlaşma süresi sona erdi mi onlara hücum ediyordu. Antlaşma yapmıştılar. Anlaşmanın vakti bitince Muaviye ordusuyla onlara saldırıyordu. Bineyin üzerindeyken bir adam Allahu ekber Allahu ekber dedi. Biz ahde vefalıyız. Biz de ahdi bozmak yoktur diyerek geldi. Dönüp bir baktılar ki Amr bin Abes, Abse. Muaviye ona dedi ki ne oldu neyin nesi o dedi ki ben Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı şöyle buyururken dinledim kimin bir başka kavim ile bir antlaşması bulunursa süresi bitinceye yahut onlara adaletli bir şekilde antlaşmaları bozduğunu bildirinceye kadar herhangi bir düğümü bağlamasın ve çözmesin yani onlara haber vermiş olman lazım vakit geçse diye Resulullah böyle dedi diyor ve Bukhane Aktar'da bu rivayette olduğu gibi Muaviye hemen geriye dönüyor. E ee, Ebu Davud'da geçiyor, yine Sünen-i Tirmizi'de geçiyor. Hemen geriye dönüyor. Yine Resulullah'ın sahabelerinin ipek kullanmamış olmaları bunun örneği. Resulullah Aleyhisselatü vesselam namazdayken kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü vesselam namazdayken ayakkabısının nalınlarını çıkartı verir. Sonra namazdan sonra bir bakar arkaya ki bütün sahabe ayakkabılarını çıkartmış namazda. Ne oldu dedi? Dedi ki ya Resulullah biz senin ayakkabını çıkardığını gördük. Yani onlar Resulullah'tan ne gördülerse ibadet anlamında ne gördülerse hemen yaptılar. O ki namazdaydı ya. Namazla ilgili bir hüküm gelmiştir diye hemen uyguladılar. Ya bekleyelim bir sorarım. İşte bunun Kur'an'da yeri var mı? Kur'an'da geçiyor mu gibi? Hayır. Onlar Resulullah'ın ağzından bir şey çıktıkları zaman hemen onu uygulardılar. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam dedi ki: "Hayır, Cebrail bana geldi ve ayakkabımda namaza engel olan bir pislik olduğunu bana haber etti. O yüzden çıkarttım ben." O yüzden sizden birisi mescide geldiği zaman ayakkabısına baksın. Eğer böyle bir şey varsa onu temizleyiversin ve ondan sonra namaz kılsın." dedi. Yine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Davud'un aktarmış olduğu şekliyle Abdullah bin Amr'dan şöyle dediğini aktardı. Bir kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Beraberinde bir kız çocuğu vardı. Bu kız çocuğunun elinde kalınca iki altın bilezik vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunların zekatını veriyor musun diye sordu. Kadın hayır ya Resulallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde bunların yerine Allah'ın sana ateşten iki bilezik takması hoşuna gider mi? Kadın bunu duyar duymaz. Abdullah bin Amr dedi ki, Kadın o bilezikleri çıkardı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne bırakarak bunlar Allah ve Rasulü içindir dedi. E bu Dawud'un aktarmış olduğu ve Elbani bu hadisin Hasan olduğunu bildiriyor. Ve kadın bilezikler hepsini bırakıyor. Yeter ki ateşin azabı benden uzak olsun. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadınlara emretmişti. Ebu Davud'un Ebu Said El Ensayi'den yaptığı şu rivayete bakalım kardeşler. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam mescitten çıkarken yolda erkeklerin kadınlarla karıştıklarını gördü. Ve şöyle buyurdu, geri çekiliniz. Yani kadınlara dedi ki geri çekiliniz. Sizin yolun ortasında yürümek hakkınız yoktur. Ya Bugün öyle Müslüman kadınlar var ki, dedik ya hatta bugünkü derste de geçmişti. Yani sokağın ortasında Gözü bir sağdaki vitrinde Bir gözünü öbür sağdaki vitrinde Ortada ağzında da bir sağı patlata patlata gidiyor Neredeyse Otobüs şoförü düdük çalacak Yoldan kaç diye Karma karışık Trenvaylarda imkanı yok ayrı bir olay Resulullah onlara böyle görünce geri çekiliniz Sizin yolun ortasında yürümek hakkınız yoktur Siz yolun kenarlarından Yürümeye bakınız dedi siz yolun kenarından yürümeye bakınız dedi. Bu sebeple diyor bakın Peygamber'in sahabesinin kadınlarına bu sebeple herhangi bir kadın yürüdüğü zaman diyor duvara yapışırdı. O kadar ki diyor neredeyse duvara yapıştığından elbisesi duvara takılırdı diyor. Peygamber'e duyduklarına nasıl itaat etmişler gördünüz mü? Ebu Davud'un aktardı. Yani Peygamber onlara kenardan geçirdi demiş onlar duvana sürülüyoruz. Bazen duvara takılı veriyordu diyor. Evet dördüncü alamet demiştik. Peygamber Sünnetini desteklemek, onun şeriatını ne yapmak, korumuş olmak. Evet, şöyle bir bakayım bu rivayetleri aktarayım mı diye kardeşler. Peygamber Aleyhissalatu vesselam dinini tebliğ ederken onun hayatından bahsederken Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım diyen sahabeyi biliyorsunuz. Bukhari'nin Bukhari aktarmış olduğu rivayet. O rivayeti bildiği için onu aktarmıyorum. Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam emrini yerine getirmiş olmak için Hz. Ebu Sıddık'ın Üsame'nin ordusunu göndermiş olması. Taberi Asım bin Adi'den aktarıyor kardeşler. Resulullah aleyhissalatu vesselam vefatından iki gün sonra Hazreti Ebu Bekir'in e, münadisi seslendi. Dedi ki Ey Üsame, As Üsame askerlerle gönderilsin. Sakın Üsame askerlerinden herhangi bir kimse Medine'de kalmasın. Çünkü Resulullah onlara o emri vermişti. Mutlaka Elcuf denilen yerdeki karargaha gitsin dedi. Üsame durumlardaki değişikleri göz önünde bulundurarak Medine'de orduyla birlikte kalmak için Ebu Bekir Es-Sıddık'tan izin isteyince ona şu satırları yazdı benim için ilk iş olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini yerine getirmekten daha uygun bir şey yoktur vahşi kuşların gelip beni kapmaları bu işten yani Resulullah'ın seni görevlendirdiği şeyi geciktirmekten geciktirmiş olmak bundan daha tehlikelidir vahşi kuşların beni gelip kapmaları bundan daha çok hoşuma gider diyor Hazreti Ebu Bekir yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eee öğretisini ifadesini talebini yerine getirmiş olmayı ne görüyor Hz. Ebu Bekir daha kötü görüyor neyden vahşi kuşların gelip beni kapmaları ya bugünün bidatine daya hesaplanmış olan insanlar bir bakılsana bir bakılsana o, o kadar hassastılar ki yani kitabı Kur'an'ı bir araya getirmiş olmayı bile peygamber yapmadı ki diye algılarlardı Bugün namazları peygamberin namazına benzemeyenler, zikirleri peygamberin zikrine benzemeyenler, terbiye tezkiye metotları peygamberin terbiye tezkiye metotlarına benzemeyenler. Nerede bu ümmetin hali, nerede o peygamberin hakkıyla teslim olmak hali? Evet kardeşler, hemen hemen inşallah e, sona geldik. Evet birkaç tane rivayet var ben onları aktarmak istemiyorum. Çünkü e, meramımız anlatıldı Allah'ın izniyle. Ve sahabenin Allah'ın ki aktarırken, aktarırken feda olmak ondan sonraki durumları e, onlar da biliyorsunuz. Mesela Yerimlik Savaşı'nda bildiğiniz gibi 400 tane Müslüman ölmek üzere biatlaşmıştılar. Kadınlar da hatta katılmış o savaşa biliyorsunuz. Kadınlar da katılmıştı o savaşa. Hatta öyle kadınlardı ki savaşta erkeklerin en arkasında üstü çökmüşler bekliyordular. Ama korkunç bir savaştı. Yani Müslümanlarla Hristiyanların birebir karşılaştıkları ilk savaştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muti'ye kadar gitmişti ama onlar kaçmıştılar. Ve Yermük Savaşı, o Yermük Savaşı'ndan beri ya Hristiyanların İslam alemi için bir hayır murad ettikleri Vallahi sabit değildir Billahi sabit değildir O günden bugüne kadar Hristiyanlar Bugün bizim zavallıların izzeti ve onuru batılarda arayan Kişiliksizleşmişlerin İzzeti ve onuru kapılarında dilene dilene arayıp Aynı zamanda Hiçbir şekilde bir sonuca ulaşma imkanlarının sıfırda olması gibi Bu kimilerin Düştükleri bu Hristiyanlar hiçbir zaman İslam ümmeti için hayır dilemediler. Boşuna atalar hakikaten yani domuzdan post, kavurdan dost olmaz dememişler. Olmadılar. Ve bildiğiniz gibi o savaşta geriye kaçan e, mücahitlerde ya da savaşlarda Bazılar korkacak olursa o arkadaki kadınlar taş alıyordular. Kaçma diyordular. Nasıl erkeksin? Taş atıyordu. Savaşa geri döndürüyordular. Ve Allahu Teala'nın yardımıyla Allahu Teala'nın yardımıyla dehşet bir şekilde ne yapmışsa hezimete uğramıştılar evet kardeşler buraya kadar Müslümanların Allah yolunda canlarını feda etme iştiyaklarını da gördük sonuç Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı canımızdan çocuklarımızdan babamızdan eşimizden malımızdan ve her şeyden daha çok sevmiş olmamız imanımızın şartıdır bir Allah Resulü sevmek imanın tadını almış olmanın şartıdır ve ahirette ona arkadaş olmanın sebeplerindendir. İki, onu sevmenin alametleri vardır. Onu görmeyi arzulamak, ondan mahrum kalmayı adeta felaket gibi görmek. Onun uğruna canı ve malı feda etmeye tam anlamıyla hazır olmak. Onun emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak, sünnetini desteklemek, şeriatını korumak. Bu da peygamber olan sevginin alametleri ve esabe Kiram bunu en güzel bir şekilde yaptılar. Allahu Teala beni de sizleri de peygamberi hakkıyla seven, peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sevgisinin karşılığında da Allah'ın sevgisini kazanmış olan kullardan kılsın. Allah sizden razı olsun ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.